3. remiz 28. lemada izah ve ispat edilen Tukadu siracun nuri sirran beyaneten Tukadu siracussurci sirran tenevverat bi nuri celalin bazihin ve şarantahin bi kudus barkutin bihinnar uhmidet fıkralarıyla Risale-i Nur'un 3 ehemmiyetli vaziyetini haber veriyor. Bu fıkraların sarata yakın bir surette hem cifir hem manaciyetiyle cihetiyle Risale-i Nur'a işaretini on sekizinci lemada izahına binaen, burada ise orada zikredilmeyen ve i̇mam Ali radıyallahu anh'ın nazarı dikkatini celbeden yalnız üç sırrı beyan edilecek. Birincisi, İslamlar içinde, dellallar elinde teşhir suretinde gezdirmeye layık olan Risale-i Nur, maad-teessüf gayet gizli perde altında intişar ve istitara mecbur olmasına işareten i̇mam Ali radıyallahu anh iki defa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 ve o elazizul hakim'den istifadeten hikmet ve intizamın esasları üzerine gidiyor. Onun ruhu ve hayatı onlardır. Sâir meşreplerdeki aşk yerinde Risale-i Nur'un meşrebinde müştakane şefkattır ve refetkerane muhabbettir. Nasıl ki Hazreti İmam Ali radıyallahu an sarih bir surette Siracun Nur'un tarihi telifini ve tekemmül zamanını ve meşhur ismini Sıraju'n-Nur'u fıkrasıyla haber vermiş. Öyle de Binûr-i Celal'in Bazih'in ve Şarantah'in ila akhir fıkrasıyla da Sıraju'n-Nur'un esaslarından haber veriyor. Çünkü Celal'in Bazih'in İzzet, azamet ve celal ve kibriyadır. Şarantah'in Süryanice rauf ve berkut'in rahimdir. Demek Hazreti İmam Ali radıyallahu anhu Sıraju'n-Nuru tarif ediyor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 bi en yakike şerratil kel fitne ve şerrü kulli ve mihne fıkrası ile diyor ya Said el Kürdi 1354 tarihine yetişirsen Mevla Azim'inden o zamanın ve o asrın fitne beşerlerinden muhafazanı iste ve yalvar Evet 18. lemma birinci 1. keramet Aleviye'nin izahında kaside-i ercuziyenin risale-i nur ve müellifine dair işaret-i gaybiyesi beyan edilmiş İsmi azam ve sekine tabir ettiği Esma-i Sitte-i Meşhur'e ile daima meşgul olan bir şakirdi ile konuştuğu ve teselli verdiği ve çok emareler ve karinelerle o şakirt, sayıt olduğu ispat edilmiş. Ve orada o şakirdine demiş, ''Ahrufu ucmin suddiret tasdîran bitte bihel emîru vel fekîrâ'' Yani, ecnebi hurufları 1348'de tamim edilecek,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 Sekine ile meşgul olan Said'e radıyallahu an bakar, konuşur, akabinde ''Ya mudriken li thalike der. İki üç yerde kuvvetli işaret ile Said e radıyallahu an ismini verdiği şakirdine hitaben, kendini sekine ile dua edip muhafazaya çalış. ''Ya-i sonra müteaddit karineler ve emareler ile Said var.'' Demek ''Ya se'idu mudriken li thalike olur.''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 bihinnaru uhmidat sırrına mazhar olan risale-i Nur'u alkışlıyor. Malum olsun ki celcelutiye'nin esası ve ruhu olan el-kasamul camiu ve'd-dâbatuş şerîfe ve'l-ismü'l-a'zam İmam Ali radıyallahu anh'unun en mühim ve en müdakkik İveycî bir şakirdi ve İslamiyet'in en meşhur ve parlak bir hücceti olan İmam Gazali radıyallahu anh hüccetü'l-İslam diyor ki onlar Vahy ile Peygamber'e aleyhisselatu vesselam nazil olduğu vakit imama Aliye radıyallahu an emretti yaz o da yazdı sonra nazmetti. İmamı Gazali radıyallahu an diyor İnne hadiye davet şerife wal wifq azime wal kasm al jamia wal isma al azama wal sir al mknun al muazzama bila şekn kenzum min künuzi dünya ve âkira imama Gazali İmam-ı ders alarak bu Cel Celutiye'nin hem Süryani kelimelerini hem kıymetini ve hasiyetini şerh etmiş. Dördüncü Remz i̇mam Ali radıyallahu an Siracun Nur'dan haber verdikten sonra yine 33 ve 1 cette 32 adet Süryanice esmayı tadaat ederken, Risale-i Nur'un en kuvvetli, en kıymetli olan mucizat Kur'aniye Risalesine ve 32. söze kuvvetli işaret ettiği gibi, Sair risalelere de remzen veya imaen veya telvihen bakar. Evet, Hazreti i̇mam Ali radıyallahu anhu Risale-i Nur'a bakarak Süryani isimleri derc ederek diyor Tukadu siracun nuri sırran beyaneten Tukadu siracus surci sırran tenevveret Binuri celalin bazihin ve şerantahin Bi kuddusi barkutin Bihinnar naru uhmidet Biyahin ve yuhin nemuhin esaliye من مهراش لنار العداسمة بهال أهيل شلع شلعوب شالع طهي طهوب, طي طهوب طيطهوب طيططهت أنوخ بيملوخ وأبروخ أكسمت بتمليخ آيات شموخ تشمخت أبازيخ بيزوخ وذيموخ بعدها خماروح يشروخ بشرح تشمخت Bıbalqın ve Semyanın ve Bazukın bagdaha, bıdaimuhun aşmuhun bihelkau nümmret, bşal maktın ikbal dua diye dua ile hatmeder. Haşiye, haşre dair meşhur 29. söze sonra Miraç ve Zeyli Şakk-ı Kamer'e bakar. Hazreti İmam Ali radıyallahu an Başta sarahat ile haber verdiği Risale-i Nur'u Siracun Nur ve Siracu Sürç ile birinci mertebede aşikar onu gösterip tadad ederken ta 25'e geldiği vakit bitemliği ayetin şemuhin teşemmekat der.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 Kuvvetli bir karinedir ki pek çok ayetleri zikredip i'cazları ve sırları beyan eden 25. söze mana-i mecaziyle bakar. Ve surelerin taadadında dahi yine 25. mertebede ibariyi değiştirip baştan başlar gibi bi hakki tebarake diyerek Risale-i Nur'un en mübarek ve bereketli olan 25. sözün ehemmiyetini gösteriyor. Sonra 26 ve 7'de ebe'dika beyduhin ve deymuhin بعدها der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 ve muhin eşmuhin bihilkevn ummiret ve bir nusada bihilkevn uttirat yani ismi adl ve ismi hakemin tecellisiyle ve adalet ve mizanı ile ve intizam ve hikmeti ile dünya tamir edilir tahripten kurtulur İkinci nusa ile o iki ismin raihayı tayyibesiyle ve çok hoş kokularıyla dünya güzel kokular alır attar dükkanı gibi raihayı tayyibe verir işte ismi adil ve ismi hakemin parlak bir ayneleri ve bir tefsirleri hükmünde olan otuz ikinci söze parmak basıyor ve manayı mecazi suretinde ifade eder. Veymuhin kelimesinin tekrarıyla sözler otuz üç iken bir mertebesi mektuplardan ibaret olduğuna ve otuz ikinci söz son mertebesi bulunduğuna ima eder. Ben Süryani kelimelerinin manalarını tamamıyla bilemediğimden,